Etme. Güneş solmasın Gece olmasın Gün kararmasın Korkarım ben çok Karanlıklardan Işığımı alma Dünyam durmasın Çiçekler açsın Nehirler aksın bahar Sen sen kalır mı bana ben Boşlukta savrulur yıllarca düşemem Bu aşk beni alır çöle çevirir Kupkuru olsam da suyu istemem Gidersen sen yarınlar gelemez Zamanım buz olur Akmayı bilmez Beni terk etme Beni terk etme Bizi terk etme Bizi terk etme Gözlerin kadar Derin bu acım olmak mıdır? Yoksa ilacım şimdi bir hayal O seven kalbin ölecek miydi? Aşklar ağacım bir karavadi siyahın dibi Uyanınca ölen rüyalar gibi, beni terk etme, beni terk etme, bizi terk etme. Herkese merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Yaklaşık 5 yıldan bugüne Açık Radyo'da sevdiğim seslerin peşi sıra dünyayı dolaşıyorum. Yani bu sesler kimi zaman uzak coğrafyalardan sesler oluyor, kimi zaman da bu topraklardan sesler oluyor. Geçen yıl İzmir'den programıma konuk olan güzel sesiyle bizlere Ermeni halk şarkıları söyleyen Sevgili arkadaşım Sevinç Nazlı Yıldırım sayesinde e, harika bir başka sesi tanıma şansı buldum. E, o da tıpkı Sevinç gibi İzmir'de yaşıyor. Sadece şarkı söylemiyor. Aynı zamanda bir şair, bir şarkı sözü yazarı. E, az önce dinlediğimiz Jacques Brel'in Nömek Depa şarkısının e, Türkçe sözleri de ona ait. E, melodilerle, sözcüklerle küçük yaşlarda başlayan tutkulu ilişkisini İlerleyen yıllarda resmi de eklemiş. Sevgili Zümrüt Şahin davetimi kırmadı ve bugün program konuğum oldu. Hoş geldiniz Zümrüt Hanım. Hoş buldum Ercümez Bey. Şahane programınıza konuk olmama vesile olduğu için ben de Sevince buradan teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ederim. YouTube'da şan eğitmeni Emre Yücelen ile yaptığınız bir söyleşide ''Oyuncağım hep sesim oldu'' diyordunuz ki bu cümleyi hemen programın başına taşıdım. Oradan başlayalım mı? Yani müzik hayatınıza nasıl girdi Zümrüt Hanım? Tabii. İçindeki sesi ve dışarıdaki sesleri sürekli dinleyen, kendi kendine de çok fazla konuşan bir çocuktum ben. Müzik de bence öncelikli olarak dinlemeye, sonra da aktarmaya olan mailden beslenen, insanın fıtratında, hamurunda olan bir şey. Bu bağlamda ben de müzik hep içimdeydi diye düşünüyorum aslında ve dışarı çıkmak istiyordu. Hayatıma girişi içimden dışarı çıkışına denk diyebilirim. Dışarıdaki sesin içime etkisine dair çocukluğumda sürekli yaşadığım ve hafızamdan hiç silinmeyen, hep hatırımda olan bir halden bahsetmek isterim size. Hı hı. Ben e, çocukken sabahları kör karanlıkta dinlemek için kalktığım ezan sesinin bendeki tüyler ürpertici etkisini ne unutabiliyorum ne de tarifleyebiliyorum açıkçası. O sabah makamının karanlık ve ışık dolu hali çocuk kalbimi müthiş bir şekilde cezbederdi. Büyülenirdim. Ee, sanırım o mistik halde içimdeki sesin dışarıyı büyülemesine dair bir arzu oluşturmuş olabilir içimde. Bunu da yıllar sonra keşfettim. Hı hı. Salonumuzun demir parmaklıklı sevimli bir penceresi vardı Ercüment Bey. Annem oraya böyle oturmam için dışarıyı seyretmem için yastıklar koyardı. O pencerenin önünde dışarıya sürekli bildiğim şarkılar söyler ve bildiklerim bitince karşımda ne görüyorsam, o an ne yaşıyorsam tariflemeye yönelik şarkılar ya da melodik metinler diyebileceğim şeyler uydurmaya başlardım ben. Duyanlar da dinlerdi açıkçası. Sesimi duyanlar üzerinde bir etki yarattığımı hissederdim ve bu benim çok hoşuma gidiyordu çocukken. Sanırım içimdeki melodik ve sezel dünyayı da o pencere önü seslenişleriyle keşfetmiş olabilirim. O dünyayı sesimle dışarıya çıkarttıkça sesimden bir dünyanın içinde yaşamaya başladım. Duyduğum her şeyi taklit eder. Taklit ederken de eğip büker bir hale geldim. Sesim yani hem oyuncağım hem de oyun, al oyun alanım olmuştu. Hı hı. Yani müzik de zaten benim için içimdeki sesin içinde yaşamak gibi bir şey diyebilirim. Peki. E şey, bir şarkı arası verelim mi? Siz anons eder misiniz? Tabii ki. Orijinalini Sergio Röjen'in seslendirdiği Tala Ödüşhansson isimli şarkının sözlerini Türkçe'ye Mehmet Teoman Tanju Okan'la birlikte uyarlamışlar. Ben de bu şarkının Türkçe uyarlamasında anlatılan o melankolik hisleri sadece terk edilen adamın değil de terk eden kadının da yaşayabileceği perspektifiyle sözlerde küçücük değişiklikler yaparak yorumlamaya çalıştım. Eşyalar tozlanmış benimle birlikte anılar saçılmış odaya her yere sevdiğim kokunu bıraktım o evde ben içimde bir yerde gülüşüm kayboldu terk edip giderken yalnızlık çok Acı o renksiz dünyayı sevmişim seninle ben kadın. sokakta beni öptüğünü ilk defa hayatta kollarında senin ilk bahar sabahın ben sönence ışıklar ev nasıl karanlık o ılık aydınlık. Yuvamızı yıktım Geceler bitmiyor ağlıyorum. düşüyorum ben Peki Zümrüt Hanım müziğe yöneliminizde ailenizin desteği oldu mu? Açıkçası ben müzikle haşır neşir bir ailede büyümedim. Karakter olarak siyah ve beyaz denilebilecek kadar birbirine zıt bir çiftin çocuğuyum. Annem ne kadar özgürlükçüyse babam o kadar otoriter ve baskıcıydı rahmet olsun ruhuna. O sebeple kişisel dünyasını, yeteneklerini, kendini, hislerini, baba figürüne hiçbir şekilde açamamış bir çocuktum. Ya Tabi bu duruma ne kadar çok üzülsem de net bir şekilde çaresizliği kabul etmiştim müzik ya da yeteneklerim konusunda. Kendi kendime üreterek yeteneklerimi köreltmemekten başka bir başkaldır yöntemim de yoktu açıkçası. Çok uyumlu ama çok mutsuz bir çocuk olduğumu söyleyebilirim. Ailede son sözü baba söylediği için, sözünün üzerine bir söz söylenemediği için tüm seçimlerimi 23 yaşına kadar babamın istekleri doğrultusunda yaptım. Yani hayatım yatağı baba elleri tarafından şekillendirilmiş bir nehir gibi aktı gitti 23'üne kadar. Peki o akış sizi mimarlığa taşıdı. Yani bu mesleği seçmenizde sanıyorum işte mimarlığın sanata, sanatsal üretime olan yakınlığı belirleyici oldu değil mi? Kesinlikle öyle oldu. Lisede yabancı dil bölümü okumak istiyordum ben. Fen matematik bölümünde okumam gerektiğine dair bir emir geldi. Üniversitede ya yine yabancı dil veya edebiyat ya da güzel sanatlarla ilgili bir bölüm okumak isterdim ama bu da mümkün olmadı. E ben de baktım fen matematik bölümü içinde hem bana hem de babama hitap edebilecek bölüm ne olabilir diye. Mimarlık babamla ve sanatla aramdaki tek ortak yolu diye düşünüyorum. 2003 yılında 9 Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girdim. Mimarlığa çok yatkın olmama rağmen psikolojik olarak adapte olmakta biraz zorlandım. Oldukça sancılı, bırakmalı dönmeli bir öğrencilik süreci geçirdim açıkçası. 2003'ten yani mimarlığı seçtiğimden beri de İzmir'de yaşıyorum. 2008'de 23 yaşında aktif müzik yapmaya başladınız değil mi? Evet, evet. Hayatın akışı, kaderin cilvesi, yazgı mukadderat ne denir üzerine bilemem ama hayatımdaki eril erkin hızla irtifa kaybetmeye başladığını, özgürlüğümün kendi ellerimde olduğunu fark edince bir saniye bile beklemeden müzik yapmanın yollarını aradım. 23 yaşındaydım. Mimarlık fakültesinde arkadaşlarımın kurduğu bir cover grubuna vokal olarak dahil oldum. Bornova'da Hangar Stüdyosu'nda Pentagram'dan Unspoken parçası ile ilk stüdyo deneyimimi yaşadım. Seçimi mikrofonu teması ve bangır bangır kabinlerden geri dönüşüyle dönüşmeye, değişmeye başladım. Bir daha da eklif olmadım Ercüment Bey. O gün bugün koşturuyorum. Peki 2008-2015 yılları arasında işte çok farklı türde müzikler yaptınız. Metal, post-rock, işte alternatif pop. Trip Hop, Indir Rock gibi çok farklı tarzda müzik yapan birçok müzik grubuyla çalıştınız. Bu grupları ve yani bu müzik türlerini seçmedeki kriterleriniz nelerdi Zülmit Hanım? Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki o dönem bir kriterim yoktu bence. İlk beste grubum gotik metal şarkılar üreten bir gruptu. Ben de o dönem Epica, Hagard After Forever, Nightwish gibi grupları çok dinliyordum. Yani şimdi demir parmaklıklı pencerenin arkasından sürekli kendi şarkılarını söylemiş o çocuğun o pencereden inip dünyaya karıştığında müzik adına ne yapması gerektiğini bilememesinin çok normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü profesyonel anlamda müzik yapmak benim için gerçekten rüya bile değildi. Rüyasını bile kuramazdım. Rüyasını kurarken gözümün önüne babamın yüzü gelirdi ve hemen rüyayı bertaraf ederdim. Ama işte içte hep bir ışık, beni kendine doğru çeken bir ses hep vardı. O ışığı yıllar boyu görmezden gelirseniz, o sesi yıllar boyu bastırırsanız, özgür hissettiğinizde bile sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Önce işte gotik metale çarpıyorsunuz, metal sizi alternatif popa fırlatıyor. Öyle türler arasında pimpon topu oluyorsunuz. İçimden geldiği şekilde hareket ettiğimi söyleyebilirim. Kriter oluşturabilecek bir vizyonum oluşmamıştı o bu dönemler açıkçası. Peki bu gruplarla nerelerde müzik yaptınız? Yani İzmir'de sahne bulmak kolay oluyor muydu? Bu gruplardan biriyle 11 şarkılık yayınlanmamış bir albüm kaydettim ama hiç sahne almadım o hop grubuyla. Benim dahil olduğum gruplar, grupların çoğu beste grubuydu. Şarkılar üzerine evde kişisel çalışmalar, kayıtlar ve provalar yapılırdı. Sunum aşamasına gelenleri de sunmak bir türlü nasip olamadı benim müzikal yolculuğumda maalesef. Benim bugüne kadarki deneyimlerime dayanarak söyleyebileceğim şey, müzikal birlikteliklerin sürekliliği ve birlikteliklerden sonuç ürün elde etmenin çok büyük bir şans faktörü üzerine kurulu olduğudur. İzmir'de sahne almak konusuna gelince yaptığınız müziğin türüne göre sahne almak, sahne bulmak çok kolay veya çok zor olabiliyor. Hı hı. Metalsin bu bağlamda metal müzik yapan grupları gerçekten sahnesiz bırakmıyor. Ama etnik müzik, deneysel müzik, ambient işler peşindeyseniz sahne olayı biraz çetrefilli açıkçası. Hı hı. Düzenli programların olduğu mekanlarda genelde hep aynı repertuvarlar farklı gruplar tarafından icra ediliyor. Ama şunu söyleyebilirim, son zamanlarda butik etkinliklerin ve deneysel işlerin sahnelerinin arttığını gözlemliyorum. Bu çok güzel bence. Bir de pandemi dönemi sonrasında kendi müziğini icra etmek, konserini vermek isteyen gruplara kapısı sonuna kadar açık olan bir tatu barımız var Alsancak'ta. Hı hı. Buradan da Mahmut'a her zaman üreten müzisyenin yanında olduğu ve mekanında harika konserler verdirdiği için İzmirli müzikseverler adına teşekkür etmek isterim. Ne güzel böyle mekanların olması. Bir de ben de uzun yıllar korolarda söyledim yani Ruhisu Dostlar Korosu'nda uzun zaman korist olarak yer aldım ve Ruhisu'nun bir sözü vardı. Derdi ki yani işte insan sesi en güzel enstrümandır. Yani siz de çok güzel kullanıyorsunuz bence sesinizi. Peki çok sesiniz, teşekkürler. Sesiniz dışında çaldığınız bir çalgı var mı? Piyano eğitimi aldığınızı konuşmuştuk ama. Açıkçası sesim dışında hakim olduğumu söyleyebileceğim bir çalgı yok. Enstrüman çalmakla aramda son derece travmatik bir bariyer vardı. Ben o bariyeri 2008'de müzik yapmama başla, müzik yapmaya başlamama rağmen ancak 2016 yılında aşabildim. Hı hı. Sonra da hemen home stüdyo kurmaya ve piyano eğitimi almaya karar verdim. Çünkü bestelerimi ifade edebilecek kadar şarkılarımı tasarlamak istiyordum. Yani başkalarının altyapıları üzerine şarkı sözü yazmak da benim için keyifliydi ama hedefim hep ilhamı bütünüyle bana ait olan kendi şarkılarımı söylemek, kendi hikayemi anlatmak olduğu için enstrüman disiplinini bünyemde pek var edemedim ne yazık ki. Çünkü egzersiz sırasında kulağıma hoş gelen nüansların peşine düşüp kendimi birden şarkılar yazarken buluyordum. Reden sonra mi bemol tınlıyordu, şarkı sözü akmaya başlıyordu zihnimde. Ben de o akışı hiçbir zaman durdurmaya kıyamadım açıkçası. Haliyle de kendimi hakimiyetli bir çalıma taşıyamadım. Ama hedeflerim arasında kesinlikle piyanoyu ilerletmek var. Bunu söyleyebilirim. Hı hı hı. E, 2015'te bu kez Türkçe sözlü metal müzik yapan bir grup ve bir bar grubu kurduğunuzu söylemiştiniz konuşurken. Biraz bahseder misiniz gruplarda? Tabii ki. O sırada ben bir ofiste tam zamanlı mimarlık yapıyordum. Cumartesilerim dahi doluydu. Mutsuzluktan ve böyle kapitalizmin yükünden can vermek üzereydi Merciment Bey. O dönemde Murder, King ve In Moment'ın müziklerinden aldığım ilhamla çok değerli dostum Caner Ruslan'a Türkçe sözlü metal müzik yapalım mı diye teklif götürdüm. Seve seve kabul etti sağ olsun. Meta'da önce ofis döneminin ruhumda yarattığı psikolojik sarsıntıyı konu alan sonra da işte sosyolojik ve felsefi konularda 30'a yakın şarkı yazdım, 20'ye yakını sunulabilir haldeydi. Bu şarkılardan birkaçını yayınladık sadece ama İzmir için de güzel konserler verdik. Kendi yazdığım sözleri sahnede söylemek benim için çok değerli deneyimlerdi. Yine aynı dönem Metan Erdoğan'la birlikte Akus Pakus isimli bar grubunu kurmuştum. Ama Akuspakusla yani öyle bir müzikal uyum yakaladık ki, onu yakalayınca düzenli bar sahneleri, etkinlik konserleri, düğünler arttı, arttı, arttı. Onlar artınca benim metal müziğe ve ofise, mimarlığa yetecek enerjim kalmadı ne yazık ki. Önce metayı, sonra da mimarlığı bıraktım. Ama kariyer hedefimi tamamen müziğe yönlendirme kararı aldım 2018'de. Sanıyorum ondan sonra da bu sevdiğiniz yabancı şarkılara Türkçe sözler yazarak işte yorumladığınız şarkıları yani hazırladığınız çok güzel videolarla YouTube kanalında kanalımızda yayımlamaya başladınız değil mi Zümrüt? Evet müziği net olarak kariyer edifime koyunca kendi halindeki her müzisyen gibi YouTube kanalı açmaya karar verdim ben de aslında kanalı Serdar Saatman'ın yazıp yönettiği Son Zenli Oyununa yaptığım final şarkıyı paylaşmak için 2015'te falan açmıştım ama 2018'de icralar yüklemeye başladım. Evde ofiste kendi kendime mırıldandığım şarkılar, yazdığım uyarlamaları insanlarla paylaşmak istiyordum. Sesimi de böyle bar müziğinin repertuvarı içinde tam anlamıyla ifade edemediğimi, yansıtamadığımı fark ettiğim için insanlara daha temiz kayıtlar ulaştırmanın güzel olabileceğini düşündüm. İyi ki de öyle düşünmüşüm. Çok güzel geri dönüşler aldım. Uyarlama parçaların geri dönüşleri özellikle çok güzel oluyor. Sevdiğim parçaları Türkçe'ye çevirirken de o şarkıyla kurduğum bağ ve o şarkının yaratıcısına bana o güzel hissi yaşattığı için kendi çapımda bir sargı duruşu gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Başka hiçbir niyet taşımıyorum onları uyarlarken. Yani ben net bir şekilde hislerinin hizmetkarı biriyim Ercüment Bey. Yani çok koyu. Çok içten bağ kurduğum her şeye içimden bir parça çıkarıp ona karışmak istiyorum. Böyle bir arzum var. Çünkü çok koyu bir yalnızlık duygusu içindeyim çocukluğumdan beri. Ve bu duyguyla baş edebilme şeklim de samimiyetle üretmek ve paylaşmak. Bu durumumla ilgili başka hiçbir tatmin edici deneyim ya da yöntem bilmiyorum. Anlıyorum. Çok güzel bir sesiniz ve şarkı söyleme tekniğiniz var. Yani işte bazı şarkılarınızın içerisinde adeta... Serbest bir biçimde doğaçlamalarla gizliyorsunuz. Yani bu tarzınızı besleyen şarkıcılar kimlerdir ya da janlar nelerdir diye sorsam. Çok teşekkür ederim. Ee, çok koyu bir hayranlıkla dinlediğim ve kendilerinden beslendiğim başlıca sesler aslında hep böyle kendi hikayelerini anlatan sesler olmuştur. Yani ben teknik icradan çok duygusal duruştan ve o duyguyu aktarıştan daha fazla feyz alan, etkilenen biriyim. Beslenmek konusunda da tür ayırt etmiyorum kesinlikle ama içinde renk renk gezindiğim parçalar genelde İngilizcenin eğilip bükülebilir fonetik yapısı nedeniyle İngilizce sözlü parçalar oluyor. Hı hı. Tür olarak da caz ve bluzun vokale böyle prozodi bükebilme özgürlüğü veren yapısı ve o türlerin sesleri tabii bana ilham veriyor. ...bir şarkıyı bir, birden fazla vokalden dinlemek konusunda çok önem veriyorum. Hı hı. Sanırım sesimdeki renklilik halini de en çok bu huyum besliyor olabilir. Hı. Peki birkaç isim sayabilir misiniz? Ben size bu program boyunca isim sayabilirim aslında. Her biri benim için bir iç dünya neferidir. Hı hı. E, ama şöyle yurt dışından ilk aklıma gelen isimler... ...mesela Jacques Birel, Leonard Cohen, Nat King Cole, Nina Simone, Frank Sinatra, Melody Gardot. Lisa Gerrard, Fay, Fay, Fayruz, Aynar e, Solberg, Cory Taylor gibi böyle tür tür renk renk e, bir sürü isim var da sayamadıklarımı affetsinler. Bir de bu ganimet gibi topraklardan e, çok etkilendiğim sanatçılar var. Zeki Müren, Ahmet Kaya, Neşet Ertaş, Erkan Oğur, Aşık Veysel, Tanju Okan, Say Say Bitmez, Münir Nurettin, Müzeyyen Senar, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Sevinç Teps. Ayten Alpman gibi böyle hep karakteristik sesli ve şahsına münhasır duruşu olan sanatçıları çok seviyorum. Önce de dediğim gibi teknikten çok müzikal olarak anlatılan hikayenin ruhuma, zihnime samimiyetle temasından besleniyorum ben. Eminim ki onların bana teması samimiyetleri nedeniyle de sesimin de okuma tavrımında içinde yaşayan bir nüansa dönüşüyordur. Buna eminim yani. Peki, sizden bir şarkı daha dinleyelim mi? Siz anons eder misiniz yine? Tabii ki anons ederim. Sıradaki parça Ahmet Kaya'nın okumayı en sevdiğim parçalarından biri. Beni vurun muhteşem sözleri Yusuf Hayaloğlu'na bestesi de Ahmet Kaya'ya ait. Bu şarkıda bana şahane gitarlarıyla çok sevdiğim dostum İrfan Adalı eşlik etti. Yolumun üstü engerek Bir garip akşamdayım Sırtımı gözler tüfek Ben senin sokağına ulaşamam dardayım o mazlum gözlerine bakamam firardayım Oysa ben bu gece yüreğim elimde Sana bir sırrımı söyleyecektim Şu mermi mi delmeseydi eğer seni alıp götürecektim beni vur beni onlara verme külümü al uzak yollara savur dalsın dallara, dalsın bu sevdamız ama sen ağlama dur Beni vur beni onlara verme Külümü al uzak yollara savur Dalsın dallara dalsın bu Öykümüz ama sen ağlama dur Uzak yollara savur, dalsın dallara dalsın bu öykümüz ama sen ağlama dur, beni vur, beni onlara verme, külümü al uzak yollara savur. seldamız ama sen ağlamadın. YouTube videolarımızın arka planında genellikle kendi ürettiğiniz yani birbirinden güzel illüstrasyonları, resimleri kullanıyorsunuz. Yani bu resim yeteneğimizde annenizin katkısı vardı değil mi? Evet, bence öyle. kendi çizdiğim illüstrasyonları da kullanıyorum. Annemin yaptığı beni görs olarak müthiş derecede doyuran resimleri de kullanıyorum. Resim yeteneğim konusunda elbette annemin genetik mirasından faydalanmışımdır. Buna şüphe yok ama annem resim yapmaya 2008 yılında başladı. Yani ben müzik yapmaya, benim müzik yapmaya başladığım yıl. Annemin resimleriyle kendi kendime keçeli kalemlerle yaptığım figüratif kolajlarımı kıyaslayamam ben aslında. Çünkü ben pafta üzerine... Hayatımdan pasajlar kesip yapıştırıyorum. Mimarlık eğitimim sebebiyle de son derece grafik bir kalbıyla, göğneyi cetveli, pergeli elimden bırakmadan bir şeyler çiziyorum. Ama annem bence renklerle ve boyalarla net bir şekilde büyü yapabilen bir ressam. Alaylı olduğunu düşündüğümde de ona olan hayranlığım çok daha başka bir boyuta geliyor açıkçası. Ona da çok selam gönderiyorum burada. Bir şarkı arası daha versek mi? Orijinali Jacques Brel'in La chanson d'oiseaumo isimli Fransızca bir şarkı olan bu uyarlamayı şarkının orijinalinde anlatılan hislerden kopmamaya çalışarak kaleme aldım ve seslendirdim. Geçmesin istedim. Burada senin uzaklarında Sevdiğim her şey sana benziyor mavi zamanları ne mutluydum senin yanında Aşkım aşkım ben miyim en güzel rüyaların Ruhun karanlığın ışıkların seviyorsun beni Mimarlığa devam ediyor musunuz? Mimarlığa devam etmiyorum ama mimarlık eğitimi alıp 5 yılda mimarlık yaptıktan sonra mimarlığı bırakabilmek gibi bir durum söz konusu olamıyor. Sadece kariyer hedeflerimin arasına koyamadım mimarlığı aslında akademik boyutta ilgilenebilirdim mimarlıkla. Çok da isterdim ama yani öğrencilik dönemimde çeşitli metin ve makale yarışmalarında ödüller almıştım. Tasarlamaktan ve tasarım üzerine düşünce üretmekten, yazmaktan çok keyif alıyorum ama mimarlığa da yönelebilmem için Kopyalanmam gerek benim yani müzik artık benim için hobi olarak yapılamayacak kadar disiplinli ve emek isteyen bir alan. O sebeple kalbimde yatan aslanlardan müzisyen olanın sesi mimar olandan daha baskın Ercüment Bey. Şey Youtube'da sizi araştırırken 2019'da Kanal D'de yapılan bir yarışmaya katıldığınızı gördük. Biraz söz eder misiniz? Nasıl oldu bu şey? Benimle Söyle isimli yarışmadan gelen teklif üzerine yarışmaya katıldım. O ana kadar müzikle ilgili herhangi bir alanda yarışmak gibi bir şey aklımın ucundan bile geçmiyordu açıkçası. Katıl diyen arkadaşlarıma müzik yarıştırılamaz falan derdim ben. Ama bu teklif tam olarak benim mimarlığı bırakmaya karar verdiğim zamanda geldi. Ben de değerlendirmek istedim. İyi ki değerlendirmişim çünkü televizyon müthiş bir tecrübeydi. Bu tecrübe vesilesiyle harika insanlar tanıdım. Sevgili Murat Hocaoğlu bu insanların başında geliyor kendisine buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Yine YouTube'da sizi ararken şu an Emre Yücelenli bir söyleşinize rastladım. Sanıyorum bu kanalda kanalda düzenlediği bir ses ve beste yarışmasına bir şarkınızla katılmıştınız değil mi? Evet. Şimdi bir yarışmaya katılıp tahmininizden fazla bir ilerleme kat ettiğinizde artık yarışmalara neden olmasın gözüyle bakmaya başlayabiliyorsunuz. Kendinize ve dışarıya karşı yargınız tuzla buz olabiliyor. Youtube'daki ilk videomu ben aslında Emre Yücelen'e ses analizi yapsın diye göndermek gibi bir hedefle çekmiştim. Ama videoyu göndermeye hiç cesaret edememiştim. Benimle söyleden aldığım hayat dersi ve gazla Emre Yücelen'in düzenlediği yarışmaya icralarımı yolladım ben de. Only in Ocean'da cover kategorisinde birinci oldu. Çok mutlu oldum tabii. Emre Yücelen'le tanıştık, sohbet ettik. Kendisine buradan çok çok sevgiler. Peki bu yarışmada seslendirdiğiniz şarkıyla devam edelim mi programı? Tabii ki. Benim YouTube maceramı aktif olarak başlatan bu cover çalışmanın orijinali Dan Petlenski'nin çok sevdiğim bluz bir parçası. Bu çalışmada bana gitarlarıyla çok sevdiğim dostum Metehan Erdoğan eşlik ediyor. Hmm. But now my baby's weeping. One up and down, once everything in Spain. <laughs> When you got a woman that loves you, Jim, that's the name of the game. Bir de teklilerimiz yayınlandı sanıyorum değil mi? 2021'de. 2021'de. Aslında 2021'de, 2019 yılında yazdığım albümden parçalar yayınlamayı hedeflemiştim ben ama hayatımıza birden pandemi çöküverdi biliyorsunuz ki. Albüm çalışmalarım durunca tüm müzikal planlarım alt üst oldu benim de. Ben de o albümün dışında yıllar boyunca yapıp yapıp paylaşmadığım evde uyuyan şarkılarımı her aya bir tekli şeklinde yayınlama kararı almıştım. 2021'in Martında kırılır aynaları, Nisanında da düşüyor mu yayınladım ama her aya bir tekli hedefim gerçekleşemedi çünkü yayınlayamadığım albümümü kafama o kadar taktım o albümü bana yazdıran duygusal sebeplere karantina ile birlikte o kadar e, saplandım ki bu da beni kumalı bir roman yazma sürecine sürükledi. Hayatımdaki her şey durdu, her şeyi durdurdum ve iç dünyamın derinliklerine daldım. Ama iyi, iyi de oldu. Ruhumu şifalandırdım. İçinden çıkamadığım bir halin içinden çıkabildim çok şükür. Harika. <gülüyor> 2021'de bir belgeseli, bir performans ve röportajla katkıda bulunduğunuzu söylemiştiniz. Biraz bahseder misiniz? Bir gün telefonum çaldı. Benimle Söyle Yarışması'ndan tanıdığım Murat Hocaoğlu, Türkiye'de arabesk müzik icra eden kadınların ata erkeyle ilişkisini inceleyeceği 8 bölümlük arabeskin aşık kadınları adında bir belgesel çekeceğini söyledi bana. Hı hı. Bu belgeselin bazı bölümlerinde de arabesk müzik icra etmeyen kadınların arabesk icralarına yer vermek istediğini söyledi. Hı hı. Ben bunu duyunca belgeselin konusuna da ismine de müthiş yükseldim. Çalıştığım projem sebebiyle de ayrıca yükseldim. Hı hı. Projeden Murat'a bahsettim, o da çok şaşırdı. Dedim ki inanılmaz bir tevafuk bu, seve seve teklifi kabul ediyorum. 2021'in Mart ayında İstanbul'da performans ve röportaj çekimlerimiz oldu. Belgesel 31 Aralık 2021'de de Eksen'de yayınlanmaya başladı. Ben bu belgeseli özellikle kadın müzisyenlere şiddetle tavsiye ediyorum. Murat'a da beni şahane projesine davet ettiği için buradan bir kez daha teşekkür etmek isterim. Harika. şey Az önce şey dediniz yani çalıştığım projeme de uydu bu e, e, Bu proje nedir ondan söz eder misiniz? Evet şu an üzerinde çalıştığım proje az önce de bahsettiğim 2019 yılının Temmuz'unda totalde 15 günlük bir sürede duygusal bir kriz anında yazdığım söz, müzik ve düzenlemeleri bana ait olan 14 şarkılı konsept bir albüm ve bu albümü bana yazdıran hikayeyi anlattığım 14 bölümlük fantastik bir roman projesi. Hı hı. Romanı ben bir buçuk yılda yazdım. Hı. Benim için tasavvufi bir tavşan deliğine düşmek gibi bir deneyimdi kesinlikle Ercüment Bey. Romanı tamamen şarkı sözlerimdeki hisleri ve hikayeyi takip ederek kurdum. Bunu yapabilmemin en büyük nedeni de şarkıların hepsini tamamen yaşadığım o hikayeyi ve o hikayeyi var eden tek bir kişiye yazmış olmam. Hı hı. Dört 4,5 saatlik süren çok sıradan bir görüşmenin ardından çok koyu ve karşılıksız bir aşk halinin içine düştüm maalesef. Bu halden şarkılarla arınmak istedim. Yetmedi şarkıların içine daldım, içini kazdım. Ve oradan dışarıya çıkmak isteyen ne varsa 500 sayfalık bir roman olarak dışarı çıkardım. Evet, evet. Halimden arındım, onu dönüştürdüm ve dönüştürdüğüm şeyi sunmanın derdine düştüm. Projem bu. Bu projenin edebiyatı ve müziği sevenler için... Ezber bozan, farklı bir deneyim olabileceği kanısındayım naçizane. Harika. Peki albümde ne tür şarkılar yer alacak? Yani şarkıların konsepti nedir? Şarkıların türüne ben etnik elektronik demek isterim ama albümümün içinde son derece geleneksel parçalar olduğunu da söylemem gerek. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, tasavvuf müziği, arabesk, aşık müziği gibi bu ülkenin topraklarına köklenmiş müziklerin etkisinde ama aynı zamanda pop, trip Hop ve elektronik etkilerinde görüldüğü sentez bir albüm hazırlıyorum. Bu arada söylemek isterim ki ben bu albümü ve şarkılarını insanlara Zümrüt Şahin ismiyle ve görüntüsüyle değil bir mahlasla ve ikonik bir imajla yayınlamayı düşünüyorum. Bu mahlas da zaten şarkılarımın sözleri arasından bana görünen ve iç dünya avatarımın adı olduğunu keşfettiğim, şarkılarımın bana hediye ettiği, benim de tek bir an bile düşünmeden kabul ettiğim bir mahlasdır. Ama mahlasımın ne olduğu şimdilik sürpriz olsun. Peki şey neden peki hani Zümrüt Şahin ismiyle değil de bir mahlasla bu albümü yayınlamayı düşünüyorsunuz? Bu soru için çok teşekkür ederim Erjument Bey. cevabı da şu bence çünkü Zümrüt Şahin yarın bir caz albümü, sonra bir uyarlama albüm, bir yıl sonra bir metal albüm yapmak isteyebilir. Ben Zümrüt Şahin olarak Zümrüt Şahin'in müzikal uzayının onu nereye savuracağını bilmiyorum. Çok değişken. Ona babasının hiçbir zaman tanımadığı özgürlüğü, müzikte ve her şeyde ona tanımak, hata yapma özgürlüğüne, başarısız olma, deneyip yanılma özgürlüğüne... Sahip çıkmam gerekiyor benim hayatımın sonuna kadar. Bu belki pervasız maymun iştahlılık gibi görünebilir. Nasıl göründüğünü çok umursamıyorum bu değişken halim. Ama bu değişken hali ben artık sesim gibi bir parçam olarak görüyorum. Sesim nasıl renk renk değişiyorsa müzikal üretimlerim de tür tür değişiyor ve değişecek. Buna hiçbir şekilde ket vurmayacağım. İnsanlara sunmak istediğim iç dünya avatarıma yani o mahlasa gelecek olursam Hayatım boyunca hakkında en istikrarlı olduğum ve hiçbir şekilde bırakmaya kıyamadığım bir proje bu. O kadar gerçek, o kadar yaşanmış hislerle şarkıların içinden bana göründü ki o mahlas, müziğin ve aşkın ilhamının nelere kadir olduğunu o kadar güzel öğretti ki yani ne desem anlatamayacağım. Onun hislerini olan hakimiyetini, hislerine hislerinden duyduğu memnuniyeti, insanlara zümrüt şahinin değişkenliğinden münezzeh bir şekilde sunmanın boynumun borcu olduğunu hissediyorum ben açıkçası. Tam karşılamıyor bu durumu ama Batman ve Bruce Wayne gibi hayal edebilirsiniz. İnsanlara hep iyi gelmek isteyen karanlık bir arınma hali, böyle madde üstü bir hali madde dünyada var etmek istiyorum. Yani net olarak kısaca bir roman karakterini kendi etim, kendi kemiğimle sözün ve müziğin gücünü kullanarak Gerçek kılmak derdindeyim. Sanırım bu e, sorunun cevabını spoilersız ancak bu kadar anlatabiliyorum. Harika. E, siz anons eder misiniz Zümrüt Hanım? Sıradaki şarkı nedir, hangisidir? Evet, de sıradaki şarkı Michel Ünbelis Unbalisto parçasına yazdığım Güzel Bir Masal isimli uyarlama. Sözleri orijinalinin anlattığı o tek günlük yol hikayesinin hislerinden kopmamaya çalışarak biraz da kendi yaşanmışlıklarımla harmanlayarak kaleme aldım şarkının altyapısı Mix ve Master'ın Geldiç Öztan'a ait. Adam kadına aşk var diye bakmış kadın inanmış kalbini açmış yarın yok olmuş Zaman akıyorken Günün büyüsü her yeri sarmış Öyle güzelmiş ki aşkın ülkesi Kuru bir çölün ortasında Sulara sarılmakmış hissi Renkleri parlak parlak ama sisli Görünebiliyormuş aşkta ama kör ediyormuş Başta Başta Adamla kadın Aşkın kıyısında Sanki bir mayıs Kış ortasında Çiçekler açmış Adam konuşurken Kadının yorgun Kulaklarında Yeşermiş her yer Gök mavileşirken Erimiş o bütün griler Şiire dönüşürken isler sadece Bir gün Sonsuzluğun içinden Düşülebiliyormuş Aşka Ama diyormuş Başka Başka Adamla Kadın Aşk okyanusunda Batmamış Güneş kış ortasında Gün öyle Uzun kadın Dolaşırken Adamın Hıssız topraklarında Bu güzel masal Gerçeklere gülmüş, araları bir gördümmüş Onları görünce çözülmüş. Sadece bir gün sonsuz gibi sürmüş. Yaşayabiliyormuş aşkta kelebeğin ömrüyle başka, başka ve bitmiş her şey. Nasıl başladıysa Parlayan güneş sonunda batmış Kopup gitmişler ayrı rüyalara Ama kalpleri o günde kalmış Sizinle muhabbet etmek gerçekten çok keyifli ama Babil'den sonranın sonuna doğru gidiyoruz. Sevgili dostlar, bugün Babil'den sonra da Zümrüt Şahin'in erkek egemen bir ailenin ve yani genelde toplumun erkek egemen toplumun zorluklarına melodilerle sözcüklerle renklerle ihmal olarak bugüne kadar süregelen mücadelesini, işte müzik çalışmalarını, geleceğe dair somut projelerini konuştuk. İşte harika altı sesinden, usta işi, sözlerle bezediği çok güzel şarkılar dinledik. Programı kapatmadan son bir sorum olacak. Yani müzikal olarak hayalini kurduğunuz, en çok yapmak istediğiniz şey veya şeyler nelerdir diye sorsam ne dersiniz Zümrüt Hanım? Yapmak istediğim çok şey var ama içlerinden en öne çıkanları paylaşacak olursam herhalde ilk olarak bahsettiğim projeyi içime sinen şekliyle insanlarla paylaşmak ve o projenin konserlerini vermek istiyorum. İkincisi de bir müzikalin tüm şarkılarının söz yazarı ve bestecisi olmak istiyorum. Böyle bir fırsatın karşıma çıkmasını istiyorum. Bana yeter ki şarkı yazar mısın denilsin hayatım boyunca. Hayatım şarkı yazarak aksın hep. İsteğim derdim bu. Şey bir de şunu sorayım. Hani Babil'den sonra dinleyicileri sizin çalışmalarınıza nereden ulaşabilirler? Cover çalışmalarıma YouTube kanalımdan, teklilerime Spotify, iTunes gibi tüm dijital platformlardan ulaşabilirler. Instagram hesabından da sahne ve etkinlik duyuruları yapıyorum, icra videoları paylaşıyorum. Ya çok teşekkür ediyorum. Yani davetimi kırmadınız, sohbetinizde güzel sesinizle şarkılarınızla konum oldunuz. Yani Babil'den sonra ya da çok özel bir renk ve değer kattınız. Umarım bir sonraki program için buluşmamızda yani bu yayınlanacak olan 14 şarkılık konsept projenizi konuşuruz. Oradan şarkılar dinleriz. Ben çok teşekkür ederim. Hem dileğiniz için hem de müthiş keyifli sohbet için bir dahaki buluşmayı iple çekiyor olacağım. Babil'den sonranın daha önce yayınlanmış programlarına Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Programı Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Programı Zümrüt Şahin'in şarkının içerisinde renk renkte dolaştığı, renklerin arasında bir hikaye ve denge kurmaya çalıştığı çok güzel bir yorumuyla kapatıyoruz. Fever. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle. Ben Ercüment Gürçay. Hepinize güzel müziklerle bezeli güzel bir hafta diliyorum. Esen kalın. Never, never you. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime. Moon lights up the night. I light up when you call my name you know I am gonna treat you right You give me fever When you kiss me, fever When you hold me tight Fever Way in the morning Fever all through the night Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. La la la la la la la la. Oh, me and Juliet. Juliet, she felt the same. Then he put his arms around her. She said, Juliet, baby, you're my flame. Don't give up. Fever! when make you suck fever, but I blame you! <laughs> fever! I'm on fire, people get a bumper suit! <laughs> Captain Smith and Pocahontas! What a very mad affair! When her daddy try to kill him She said, Daddy, oh, don't you dare his me fever With his kisses fever when he holds me tight Fever! I'm miss mrs. Daddy, won't you treat him right? Attention, please, attention, please It is not singing It is not singing Not singing? Not singing? Not singing? I am singing I can't sing Oh, I cannot sing you. Oh, okay, we will try to sing now Now you listen to my story Here's the point that I am Yes, in. she's singing Chicks were born to give you fever It's a paranoid ocean to green to give a fever That's enough! When we kiss some fever if you live alone Fever Till you sizzle, what a lovely way to burn What a lovely way to burn What a lovely way to burn